...hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. İyi haftalar. Hariçten Sanat programındayım. Ben programcınız Çelenk, Asena Günal ve Aslı Çetin Kaya ile birlikteyim. Bu birlikte kaydettiğimiz ikinci program. Ama hangi sıralamayla nasıl yayınlarız henüz bilmiyoruz. O yüzden birbirinden bağımsız iki program olarak kaydediyoruz... Bu programda e, deponun programlarına odaklanmak istedik. Bu yaz aynı zamanda yaptığım bir seri var. Konuk sanatçı programları Türkiye'de yeniden gündeme geldi. Bu alanda zaten büyük bir ihtiyaç da vardı. Hem uluslararası nitelikli hem bölgesel nitelikli birbirinden çok farklı modellere sahip ve farklı farklı kurumlarla işbirliği içinde yürütülen misafir sanatçı ya da genel olarak misafirlik programlarını gündeme taşımaya çalışıyorum ki bu modelleri öğrenelim hem de bunların açık çağrılarına e, takip etmek isteyen ya da bu programlara başvur isteyen sanatçılara da biraz bir yol gösterebilelim. En azından haberdar olsunlar. Bunlardan biri birkaç senedir devam eden bir program İstanbul'la Berlin arasında. Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı Berlin'de ama aynı zamanda ana orta alan depo işbirliğiyle de Berlin'den sanatçılar da İstanbul'a geliyorlar. Yani bir aslında sanatçı değişim programı da diyebiliriz ya da karşılıklı rezidans programı da diyebiliriz bunu. Öncelikle Asena'ya sormak istiyorum. Çünkü programın ilk kurgulanma aşamalarında sen de vardın. E, sen daha aktif olarak vardın daha doğrusu. Ve benim de hatırladığım Berlin Senatosu'nun yıllardır İstanbul'da Teşvikiye taraflarında sanırım bir dairesi vardı. Beral Madra'nın geçmişte aktif olduğunu çok iyi hatırlıyorum. O sanatçıların evinde partiler olurdu. <gülüyor> açık atölyeler olurdu. Giderdik o sanatçıların çalışmaları hakkında bilgiler edinirdik. Hep genelde böyle bir ya da birkaç sanatçı gelirdi. Ama son dönemlerde İstanbul'da da o sanatçı nasıl bir programla geliyorlar onlarla kim nasıl ilgileniyor çünkü bu konuk sanatçı programlarında programı koordine etmesi gereken, küratöryel destek vermesi gereken kişiler ya da kurumların varlığı da çok önemli. Ondan da çok haberdar değildik doğrusu. Ben yapıyı çok iyi anlayamıyordum. Bu onun devamı niteliğinde midir? Nasıl doğdu? Sen bir arkasındaki hikayeyi anlatır mısın? Evet, bu onun devamı niteliğinde. Yani biz o programdan haberdardık. Çünkü o programa katılan iki sanatçının depoda solo sergisini Hı -hı. yapmıştık. Ee, gelen sanatçılardan biri Beral Madra'nın dönemine de denk geliyor. Dediğin gibi yani teşvikiye'de bir ev var ve sanatçılar orada kalıyor ve buradaki hani sorumlu kişi Beral Madra'ydı. Daha sonra o kişi yani Diyalog Derneği bu işi Aha. üstlendi. Daha sonra bize teklif ettiler. Hani siz buradaki hani ev sahibi kurum olur musunuz diye. Biz de kabul ettik. Bu aslında Berlin Sanat Ofisi'nin yıllardır yürüttüğü bir program. Bize devriyle beraber olan yenilik ise Artık İstanbul'dan da Berlin'e sanatçı Hı. gidiyor olması, karşılıklı hale gelmesi. Önceden sadece yılda iki sanatçı altışar ay şeklinde İstanbul'a gelirken e, depo ile ortaklık başladıktan sonra bunu karşılıklı yaptılar ve artık her sene İstanbul'dan iki sanatçı da Berlin'e gidiyor. Orada ZKU'da kalıyorlar. Orada işbirliği yapılan kurumlar yani senato esas fonu veren kurum işbirliği yaptığı kurumlardan biri NGBK biri de ZKU. Burada da işte depo olarak biz ilgileniyoruz sanatçılarla. Orada NGBK ilgileniyor. Yani şey karşılıklı hale gelmesi tabii çok olumlu bir şey. Çünkü gerçekten Türkiye'den pek çok sanatçı yani rezidanslara başvurmak istiyor ve ihtiyaçları da var. Sonuçta hani... Ya üretimleri için bu gerekli bir şey ve çok çok fazla da seçenek yok. ve Berlin aslında popüler bir destinasyon sanatçılar için. Ve biz de böyle bir çağrı yaptık ve epey de bir başvuru aldık. Ve pek çok sanatçının başvurusunda da ben bir gitmek, nefes almak, şu Türkiye'nin gündeminden bir kurtulmak ve işlerime yoğunlaşmak istiyorum diyorlardı. Ve bayağı 130 civarı başvuru vardı ilk yıl 113 hava, 130'lar 113'e düşmüştü. On, onlardan biz iki kişiyi seçti Nasıl ve gittiler. Nasıl Bir açık çağrı duyurdunuz. Çok iyi evet. hatırlıyorum. Ve evet. kriterler olsa gerek başvuran sanatçılardan. Nasıl sanatçılar başvurabilir? Aslında daha böyle hani e, kariyerlerinin ortasında e, ve yani böyle güncel sanat alanında. Hani böyle çok farklı disiplinlere açık Hı -hı. bir çağrı değil tamam. bu. E, ve... E, ...başka yani öğrenci olmayacak... Evet. ...işte yani kariyerin ortasında... Hı -hı. ...olacak. Ee, onun dışında çok kısıtlayıcı... ...bir şey yok Yer aslında. Yaş sınırı da yok. Tabii. Evet bu po önemli. Portfolyo yani. mu istiyordunuz... ...aslında? Portfolyo... Iı, portf ...yani bir... Proje önerisi istiyor mu? Ya da? Yani bir... evet ...orada ne yapmak istediğini... Hı -hı. ...yani muhakkak onu yapmak zorunda değil de... ...neden gitmek istediğini ve ne yapmak istediğini... ...bir kısaca anlatması... Hı -hı. ...isteniyor. İşte portfolyo ya da portfolyoda bir seçki hı hı. isteniyor ee, işte e, yani bir amaç metni önemli Ön, evet gibi. şey önemli taşıyor ee, işte biz iki sene e, jüri hemen hemen aynı kaldı Kimler var jüride? Türkiye'den, Türkiye'den mi, Almanya'dan? Burada mı? burada burada şöyle yapıyoruz biz. Aslında burada bir shortlist belirliyoruz. Biz <gülüyor> kişiyi seçmiyoruz aslında. O da önemli. Almanya'dan gelecek sanatçı için de bize shortlist geliyor Almanya'dan. Biz hmm. onun içinden yani seçiyoruz. En ayrı bir kurum olarak aslında birlikte çalışacağınız, ağırlayacağınız sanatçıdaki son söz hakkı evet, diyeyim. O liste evet, içinden evet, ağırlayan kurumlar. Evet, aydınları. evet, öyle oluyor. Or Almanya'daki sanatçılar da Aynı, sizde aynı, aynı. Türkiye'den evet. gelen sanatçılarda hmm. da NGBK'da mı ya da Almanya'da. NGBK. Zetka. Zetka. Evet. Onlar bir, da bir onlarda jüri bir var. Jüri. Onlar seçiyor. İlk sene Asena, ben, Ahu Antmen, Erden Kosova, Özge Ersoy vardı. İkinci sene yine ikimiz bu sefer Erden yerine Halet Enger, Özge Ersoy, Ahu Antmen <Gülüyor> yine böyle bir ekiptik. Ee, i̇lk sene bu short listin içinden Evrim Kavcar hı hı. Iı, seçildi. Ee, arkasından Yasemin Özcan. İki isim seçiyorlar çünkü altı şaraylık olduğundan a Yasemin Özcan seçildi. Hatta Yasemin daha yeni döndü. Döndü, yani evet. Ba Seçileri bayağı <gülüyor> evet. oldu. Ölçesinden evet, ama tabii. Aralıkta yok, yapıyoruz hiç. bu çağrıyı. Şimdi giden kişi Kerem Ozan Bayraktar. O altı ay kalacak. Arkasından da Nermin Er tamam. gidecek. Yıl sonuna kadar Berlin'e gidenler Kerem Ozan Bayraktar'ı ZKU'daki rezidansını <gülüyor> <Evet, yapabilirler>. yakalayabilirler. Evet, yakalayabilirler. <gülüyor> yani şimdi orada bir altı aylık bir kalma olduğu için aslında bu vize, izin meseleleri biraz, e, bürokrasi biraz şey alıyor, zaman alıyor. Kerem'in o yüzden biraz gecikme oldu falan filan. E, altı ay meselesi bir tartışılan bir konu. Bazı sanatçıları... Uzun, Uzun geliyor. Gel geliyor. Onun dışında bürokrasi iki taraf için de çok daha fazla <gülüyor> e, uğraştırıcı oluyor. Burası için de işte oturma izni almak gerekiyor. Turist vizesiyle kalamıyor e, Almanya'dan gelen sanatçılar. E, şimdi şu anda Almanya'dan gelen rezidan... ...rezidans için gelen Sven Jonne, O Eylül başında bitecek onunki. Ah bir en az zamanında burada kalamıyor mu? Kalamıyor evet o <gülüyor> evet, ilginç yani. bambaşka şekilde kullandı bu altı aylık rezidans dönemini. Şeyde Eylül'de Roman Schramm Hı -hı. gelecek sanatçının ismi bu. Ondan sonra bir sanatçı daha gelecek altı ay için fakat ondan sonra Berlin Senatosu dedi ki biz Almanya'dan gelecek sanatçıları yine iki sanatçı seçelim ama üçer ay kalsınlar. Hmm. Yani bu aslında birçok şeyi hem kolaylaştıracak biraz da zorlaştıracak çünkü e, arada bir boşluk kalsın istiyorlar Christmas zamanı falan. İşte hmm. Burada olmak istemiyor sanatçılar. Altı ay uzun geliyor falan filan. O yüzden e, işte bu bürokrasi rahatlayacak ama süre azalacak. Fakat Türkiye'den gidecek sanatçılar için böyle bir şey yok. Onlar altı ay gitmeye devam ediyor. Altı etsin. ay şimdilik evet. devam Peki, ediyor. Peki Türkiye'den giden sanatçılardan nasıl geri bildirim alıyorsunuz? Süreyle ilgili diye sorayım. Onlara altı ay nasıl geliyor acaba? Hani işin bürokratik zorlukları bir yana onlara siz de kolaylaştırıyorsunuz muhtemelen. O zorlukları siz de çekiyorsunuz. Ama onun ötesinde altı ay Berlin gibi bir yerde yaşamak için nasıl bir süre ya da programlarla ilgili genel olarak nasıl bir bildirimleri var? Yani e, bence giden sanatçıyla çok Hı -hı. ilgili. Yani şimdiye kadar Evrim ve Yasemin e, ikisinin e, farklı tecrübeleri oldu tabii ki. Evet. Şimdi biz burada bir bir daire kiralıyoruz gelecek sanatçı için. Tophanede yani. Top, yani uygun <gülüyor> Cihangir'de ne bileyim işte depoya e, yakın, yakın bir yerlerde. Fakat orada ZKU'da e, birçok alanı ortak kullanılan bir yerde kalıyorlar sanatçılar. Yani e, ne bileyim e, konfor açısından beklentileri her zaman... ...karşılanmıyor olabilir. Ortak banyo, ortak mutfak vesaire. Kimi? Evet, Hemen evet, var. evet. Yani açık bir alan orası. Hı -hı. Ama öte yandan çok fazla insanla temas ediyorlar. Hı -hı. İşte stüdyo... ...vizitleri çok oluyor. Yani bunu kullanabilen için... ...önemli bir fırsat aslında bakarsan. Evrim bayağı orada... ...şeye devam etti. Başka projelere dahil olmaya... ...sergi, başka sergilerde... ...yer almaya bittikten sonra şey... ...yani Hı -hı. rezidans o da... Ee, iyi kullandı. Bence Yasemin de iyi kullandı. O da e, bir lecture performansı oldu. Bir evet. iki kere zannediyorum. Evet, evet, evet. O da anladığım kadarıyla daha çok yüz yüze konuşup değerlendirmedik ama izlediğimiz kadarıyla e, iyi değerlendirdi. Ve hoşnut kaldı. Yani altı aydan bir şikayeti ...olmadı gibi geliyor. Gidenle. Peki buraya gelen sanatçılar... ...ne gibi beklentilerle geliyorlar? Mesela Sven şimdi tam rezidansını bitiriyorsa, bitiriyorsa... ...ya da ondan önce gelen sanatçılar. Ondan önce gelenler Birgit ve Kaspar... ...bir duoydu. Onlar böyle hani burada Karagöz'le ilgili, Hacivat Karagöz'le ilgili bir araştırma yapmak istediklerini söylediler ve biz onlara böyle bir takım bağlantılar kurduk. İşte Atatürk kitaplığındaki arşiv ve ulaşmalarını sağladık <gülüyor> falan. Ve sonra işte pasajda Çok bir şey sergi evet. yaptılar. Adana'ya gittiler araştırma Evet Adana'ya gittiler araştırma yaptılar. Orada birinin koleksiyonuna baktılar. Ne bileyim sonra depoda işte bir performans ve sergi <gülüyor> yaptılar falan. Bence gayet iyi kullandılar. Hatta devamında Berlin'de de bir Öyle e, falan. Evet, evet. performans yaptılar. Engel Bk'da e, ve hani şey anlamında da çok iyi kullandılar. Hani bizimle diyalog, bizim onları tanıştırdığımız insanlarla sanatçılarla diyalog falan anlamında sıvam pek öyle çıkmadı. Yani, yani o biraz daha kapalı. Çok çok e, yani bu rezidansı nasıl başarılı başarısız tartmak mümkün değil ya da işte hani sanatçı aradığını buluyor mu onlar da değişiyor. Fakat e, hani o heves ve istek en baştan belli oluyor burada olup çalışma ile ilgili ee, o da o sürece çok etkiliyor. Bizimle ilişkilere de yani bir sorun değil ama Birgit ve Kaspar gibi e, bütün çalışmalarına içine dahil olduğumuz haberdar olduğumuz bir süreç olmadı. Hı hı. Hı hı. Belki ikili olmalarının da burada... Bir Biraz da burayla daha önce daha temasları olduğu için... Evet, evet. Hatta değil mi? Selda'nın bir ötesinde evet. yer ha, almışlardı. Ha, Evet, mi? bir sergisinde yer almışlardı. Bir de ayrıca şöyle bir şey var galiba. Almanya'dan, bu Berlin Senatosu'nun galiba Tokyo'da ve Amerika'da bir yerde... ...bir RER Residence programı Hayır, daha var. Bir de var galiba New York'ta mı? Olabilir. Evet, evet, şimdi mesela İstanbul için... ...oldukça az sayıda başvuru geldiğini... Söylediler bize şeyde. Evet eskiden hani onlarca gelirken artık on üç on beş başvuru aldıklarını ve oradan da short list yapıp bize gönderdiklerini hmm. söylediler. O değişecektir sanki. Tabi ört. Evet. Normalize oluyor diye düşünüyorum. E, belki Aynı de ört. Evet. Bir şeyi götlenin Trabzya'daki yani Almanlara Almanya'da yaşayanlara yönelik bir programından da konuştuğum kadarıyla biliyorum. Evet bir dönem tabii Türkiye böyle hem güvenli adetilmiyordu hem biraz evet. gözden çıkartılmıştı hem işte yani iki bin olandıktan beri başımıza gelenler malum tekrar evet, konuşulmaya evet, gerek. Evet. Biz bile kendimizi güvende hissetmiyorduk. Evet. Dışarıdan ülke koşullarını bilmeyen birinin çok gelmeye hevesli olmaması anlaşılabilir bir şey. Ama şimdi sanki evet artacak artacaktır. Art evet. evet, evet. Bir sonraki açık çağrıyı aralıkta çıkacaksınız. Evet. Buradan şimdiden hazırlanmak isteyen evet. geçmişte başvururup tekrar başvurmak isteyen yüzün üzerinde başvuru aldığınızı soruyor. Yani e, belki Hani kimisi işte hani kriterin çok uzağında olduğu çok belli oluyor. Onları düştükten sonra işte bir 70 falan 70-80 şeye kalıyor. Ne bileyim işte tiyatrocu da başvurabiliyor işte var hani öyle e, kritere birinci şeyden birinci kalemden uymayan şeyler oluyor başvurular ama bizim gerçekten e, üzerinde çok şey yaptığımız bu 70-80 tane başvuru oluyor. Aralıkta olacak bizim depo sitesinde depoistanbul.net bütün önceki dönemlerle ilgili bilgi koşullar hepsini şimdiden de görebilirler. Harika. Aslı çok teşekkürler. Takipte kalın. Diyelim. Evet. Aralıkta yeniden <gülüyor> başvurabilirsiniz. Artık 2020-2021 dönemi için başvurabilirsiniz yani 2020'nin sonu. 2020. Son başvurabilirsiniz, değil mi? Şöyle olacak. 2020'nin Son aylarında mı? Temmuz'u. 2020'nin Temmuz'unda gidecek, de, gidecek Nermin, olan. Nermin Ocak, çünkü Ocak'ta evet gidecek. Evet. 2020 ortasında da gidebilirler aslında. Evet, evet. Harika. Şimdi gelelim depoya. Hı -hı. Ee, önümüzdeki sezon çok heyecanlı tabii. Eylül başı itibariyle onlarca sergi, hatta yeni kurumlar, müzeler. Evet. <gülüyor> ve tabii ki İstanbul bir yerli ve onun etrafındaki pek çok program bizi bekliyor. Fuar var. Ee, tüm dünyanın gözü umarım tekrar Türkiye'nin... Ee, üzerinde olacak, İstanbul'un üzerinde olacak o anlamda. Siz de uluslararası bir sergiye atıyorsunuz. Size çok uzak olmayan yani deponun daha önce de programlar, ortaklıklar yaptığı bir coğrafya da e, coğrafyadan bir küratörle çalışıyorsunuz. Hı hı. Yunanistan kökenli e, oradaki güncel sanat müzesinde küratörlüğünü yapan Daphne Vittanin'in küratörlüğünde bir sergiye ev sahipliği yapıyorsunuz. İçinde yeni üretimler de var. E, nedir? sergi, When the Present is History diye bir başlık var önümde. When the Present is History, biz onu ıı, şimdi tarih olduğunda <gülüyor> diye çevirdik. En son bunda <gülüyor> kaldık. kaldık. <gülüyor> Olduk, evet. E, evet, e, Daphne'nin önerisi, e, bir işte bir, bir buçuk yıl kadar önce böyle bir şey e, çıkmıştı. Onu da e, Documenta, Atina'daki <gülüyor> e, sergi sırasında Tanışmıştım. Bunun işte şimdi tarih olduğunda aslında güncel sanatçıların tarihsel ve arşivsel malzemeye buluntu malzemeye ve görüntüye görüntüyü kullanarak o ürettikleri işlere odaklanan bir sergi. Şöyle bir düşününce aslında güncel sanatta sanatçılarda böyle bir e, meselelere sosyo sosyal tarihsel meselelere daha e, arşivleri karıştırarak araştırarak onları yeniden ele alarak e, cevap vermeye yanıt ya da o, onları tekrar düzenleyerek e, bu meselelere e, hitap etme Ee, ne diyelim Yaklaşımının oldukça yaygın olduğunu aslında Hı. fark ediyoruz. Yani bir e, hatırlıyorum, Saltta geçen Naim neydi? Muaymenin sergisinde hatta bu, ser, bu sergin içinde de olabileceğini konuşmuştuk Daphne ile. O da bu yöntemi kullanan e, bir ne diyelim? 16 tane sanatçıyı bir araya getirerek bir e, grup sergisi önerdi. Bu sanatçıların çıkış noktası daha çok kendi ülkelerinin e, yakın tarihlerindeki bilinen ya da az bilinen ya da unutulan unut, ya da unut hatırlanmayacak kadar önemsiz görülen bazı e, olaylara e, olaylar oluyor çıkış noktaları ve o olaylarla ilgili e, işte metinleri E, dökümanları, e, buluntu malzemeyi, görüntüyü tekrar ele alarak e, işler üretiyorlar. Aslında 16 tane sanatçı var. Dediğim gibi, yani bu belgesel dilini de e, kaybetmeden bu görüntüleri, bu malzemeyi yeniden e, işlerken, göreceğiz bu 16 sanatçının işinde de o belgesel dil e, ortaklığı görünüyor. Kimdir isimler? Bilmiyorum da bir liste var. E, 16 sanatçı. E, şöyle al söyleyeyim. Har şey alfabetik sıradan. Zebinek Baladran, Ege Berensel, Rosella Biscotti, Banu Cennetoğlu, Barış Doğrusöz, İren Efstatiou, Alessandra Ferrini, Johan Grimontpré, Ivan Grubanov, Yota Yanidu, Dimantas Narkevicius, Ryan Tabet, Stefanos Tsiopoulos, Vangelis Lahos, Ines Scheiber ve bir İtalyan üçlü Maria Heleni Bertino, Dario Castelli ve Alessandro Gagliardo. Böyle bir 16 sanatçılık bir liste. ...deponun iki katına birden yeniliyor evet, herhalde evet, değil mi? Evet. Kapsamlı bir sergiden Büyükçe bahsediyoruz. Büyükçe bir şeyden bahsediyoruz. Özlemeler etrafında kamusal programlar da düzenlemeye çok müsait bir konu. Evet aslında kamusal program belki daha sonra oluşturabileceğimiz Hı -hı. bir şey olabilir ama... ...iki, iki performans olacak. Hı -hı. Bir açılışı bu arada 11 Eylül. 11 Eylül. 10 Kasım'a kadar sürecek. Açılışta ve ertesi günü her tarafta çok fazla etkinlik var ama. Olsun. Evet iki Yota Ionidu'nun ve Alessandra Ferrini'nin performansları olacak. Nasıl performanslardır bunlar biraz bilgi var. Yota'nınki aslında Yunanistan'ın ilk terör eylemi. ...1890'larda... ...yani aslında bakarsan... ...bireysel bir eylemmiş... ...onun üzerine oluşturduğu bir... E, ...bir metin... ...ve dört tane... ...işte e, ne diyeyim... ...performansçıdan oluşacak... ...ama performansçılar... E, ...sanatçı yanında buradan... E, ...arkadaşlar olacak... E, ...Alessandra Feri'nin ki de... ...Kaddafi e, in Rome... ...diye bir <gülüyor> lecture performance... ...işte... E, Hani çıkış noktasından bahsederken hakikaten e, Alessandra'da İtalyan bir sanatçı. İşte it, İtalya ile Libya arasındaki tarihsel e, ilişki, diplomatik hmm. ilişki ve işte e, bütün bunun altında yatan diğer e, ne denir... E, dinamikler. Dinamikler belki biraz karanlık e, durumlar <gülüyor> falan. Onun üstüne onunki bir işte... Lecture performansı nasıl çeviriyoruz bilmiyorum. onunki Hı. öyle olacak. Sunum performansı. Sunum performansı olacak. Ben şeyden, bu liste içinden özellikle Ege Berensel, Banu Cennetoğlu ve Barış Doğru sözün isimlerine bir kez daha dönmek istiyorum. Bunlar üçü de yeni iş üretiyorlar bu sergi için. Saha desteğiyle üretiyorlar. Aslında Ege'yi ben çok merak ediyorum kişisel olarak. Ege'nin büyük bir arşivi olduğunu ve sürekli o arşivin Topla genişlediğini biliyorum. biliyorum. Ee, İstanbul'da çok fazla görünmediğini belki de hiç bilmiyorum. Daha önce göründü mü biliyorum. Onunki aslında iki iş. Bir tanesi Grev 80 Buluntu Slide. Bu tekstil iş kolunda çalışan emekçi kadınların oluşturduğu bir film ve fotoğraf kolektifinin görüntülediği 1970'lerin grevlerini, emek mekanları, kooperatif deneyimleri grev alında yapılan bir düğüne tanıklık eden çöplerden çıkmış bir dizi buluntu diye pozitif onları bir araya getiriyor ilk işinde. İkincisi de kadınların filmleri Ege'nin bunları bulma şeyi de çok ilginç bu filmleri mesela 30 yıllık aşınca adresine ulaşmayan PTT postalarının mezatından <gülüyor> almış e, ilk filmini e, İkincisi ilerici kadınlar derneğinin yine ilerici kadınlar derneğinden kadınlar tarafından çekilmiş 20 dakikalık bir e, kaydı var onu da bir hurdacıdan e, bulmuş Ee, ondan sonra da yine bir çöp pazarında alınmış kadın emeğinin dayalı teksi işleri sendikası teksi film ee, yine kadınların çekip 16 milimetre olarak hikayeleştirdikleri 1977 Bakırköy Sümerbank grevine odaklandığı bir üçüncü film bu üçünü ve o slaytlarını e, göreceğiz Ege'nin Banu aslında biraz tanıdık e, bir işin bir işi tekrar bu üretiyor. Aslında e, ta işte on yıl önce galiba Rodeo depo binasındayken. Evet giriş katında. Giriş katındayken <gülüyor> yaptığı ve sonra da birçok ülkede tekrar yaptığı. E, belli bir günü seçip bütün o ülke satında çıkan yerel gazetelerin o günkü üssalarını topladığı ve onları bir e, ciltleyerek tek bir nesneye dönüştürdüğü ve o özellikle seçtiği olaysız günde yani herhangi bir gün bir, bir, bir yıl dönümü olmayan bir... bir anma günü olmayan o günde o kesitte o, o coğrafyadaki haberlerin nasıl nasıl dağıtıldığı nelerin önem kazandığı neyin önemsizleştiği falan yani 14 Mayıs 2019 için yaptı bunu. Bağnu. Barış da o da yine yeni bir iş. Onunki de 12 dakika 12 saniye. O da 1994'te e, Fransız e, Guyanasından uzaya gönderilen TürkSat. Hmm. Hatırlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Uydusunun 12 dakika 12 saniye sonra düşmesi <gülüyor> ve onunla ilgili işte yazışmalar ve kayıtlar üzerinden bir görsel ve sese dayalı bir anlatı üretiyor. Bu üçü yeni işler olarak şey olacak Halika. sergide yer alacak. 11 Eylül'ü beklemek durumundayız. 11 Eylül'ü görmek evet. için şüphesiz. Evet. Ama şeyi e, de söyleyelim. Hı. Tabii şimdi biz depoda ...üç katımız var. 2 kata bu sergiyi... Doğru, evet, giriş The present is history hatırlatalım. Şimdi tarih evet, olduğunda. Evet. Şimdi tarih olduğuna. 6 sanatçıyla Evet. Çelikler, bunu söylemeden sergi. geçmeyelim. Giriş katında evet. da Dilek Winchester'ın ilk İstanbul'daki ilk kişisel sergisi olacak. Ben daha önce olmadığına İstanbul'da şaşırdım Dile'nin. Ben de bilmiyordum <gülüyor> ben de şaşırdım doğrusu. <gülüyor> o da o da şöyle dedi. Büyük bir enstelasyon yapacak mekanda ve e, o enstelasyon sanat alanında çalışan, üreten, izleyen, destekleyen sanat insanları olarak paylaştığımız kamusal alanın sembolik bir düzlemde ifadesi olarak kurgulayacağı bir enstelasyon hazırlıyor. Heyecanla bekliyoruz. <gülüyor> i̇ki sergiyi aynı anda açıyoruz. <gülüyor> Harika. 10 Kasım'a kadar her iki sergiyi de izleyebiliyor muyuz? E, şey, e, dileyin ki 3 Kasım'da üç Kasım, bitecek. Tamam tamam. Evet. Diğeri 10 Kasım'a evet. kadar. Çok teşekkür ederim ikinize de Asena Günal. Aslı Tüysüyar. Biz Cikin teşekkür ederiz. Diyan, Depo hemen <gülüyor> Açık Radyo'nun da komşusu programlarının takipindeyiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okey. Tokyo. South